Jag Billahim till allihet i min sjaitan r.a. i min r.a. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalat och salamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi och samhälls i jämna. Amma ba'l. Amen. Muhaddesini Malik, an Ibni Şihad, an Ebi Idris el-Khavlani, an Ebi Hurraete, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kala. Men tavaddaa fal yestansir, vemen stecmera fal yutir. Ebu Kur'an'ın rüvayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim abdest alacaksa burnunu iyice temizlesin. Kim de taş ile taharetlenecekse taşın sayısını tek yapsın. Evet. Şimdi geçen hafta ki son hadiste istecmar denen yani taşla temizlenmekle alakalı kısmın üzerine çok durmadır. Sebebi şu anda hani şerhini alacağımız, izahatını yapmaya çalışacağımız hadisti. Bu hafta sonaki hadis de biraz bu meseleyle alakalı. Bu temizlik imandandır diye tercüme ettikleri hadis aslında taharet imandandır. Yani böyle çok argo bir durummuş gibi zannedilse de aslında insanın tuvalet temizliği medeniyetinin göstergesidir aslen yani. Özellikle kendini medeni zanneden işte tek diş kalmış canavar toplumlarının Bu temizlikten mahrum olduğunu çok iyi biliyoruz içlerinde yaşadığımız için. Çünkü gerek küçük abdestlerini yaptıklarında gerek büyük abdestlerini yaptığında kesinlikle temizlenmek gibi olguları yok. Çok bu konuda dikkatsizler, ibadet gibi bir kavram olmadığı için, bu konulara dikkat etmedikleri için. Müslüman bu noktada gerçekten kafirlerden övünebileceği bir ayrılıkla ayrılık içerisindedir. Ee, hadise baktığımız zaman şimdi e, şu, bu haftaki okuduğu kardeşin okuduğu hadiste İbn-i o da İdris El-Khulani'den naklettiği hadis. Ee, normalde İbn-i kim olduğu önceki hadislerde geçti de burada farklı bir ravi olarak Ebu İdris El-Khulani var. Ebu İdris ismi e, sizin de anladığınız üzere İdris'in babası demek. Ee, kendi Bu şahısın künyesi noktasında meşhur olan şey Şam ehlinin yanında budur. Şam ehli onu bu künyeyle tanımışlar. Biliyorsunuz künye bir adamın e, çocuğuna izafe edilerek falanın babası, filanın annesi şeklinde e, isminin dışında farklı <gülüyor> bir lakapla çağrılmasıdır. Arapların katında zaten bu şeydir. E, bir örf'tür, bir adettir bu. Kendisi Dimeşk'in sakinlerinden, tabiinin büyüklerindendir. Tabinin büyüklerindendir. Dimeşk'te yaşamıştır kendisi. Ebu Derda'ya arkadaşlık yapmıştır. Sahabeden Ebu Derda'ya talebelik yapmıştır. Kendisinden ilim öğrenmiştir. Ebu İdris El-Huvlani diyor ki Ebu İdris El-Huvlani hakkında İbn-i Abdülber diyor ki O Şam ehlinin Ebu Derda'dan sonra en alimi olanıydı diyor. Ebu Derda'dan sonra Şam ehli arasındaki en alim, en fakih kimsedir diyor. Şimdi hadise dönecek olursak hadisin senedini irdeledikten senedine baktıktan sonra hadise <gülüyor> dönecek olursak e, hadiste birinci kısım geçen hafta işlediğimiz nokta ışık tutmakta o da e, abdest alanın burnundan suyu çıkarmasıydı. o da nasıldı parmağımızla beraber burnumuzdaki suyu aşağı çekmekte. İmam Malik ne demişti eşek par, e, elini parmağına koymadan burnunu sümkürür insanla işte eşeğin farkı elini burnuna koymasıydı. Hadisin bu kısmını zaten uzun uzadı ya. geçen hafta anlatmıştık. Vaman istejmara, kim de taşla temizlenirse e, ne, Nebis Asam diyor ki feliyotir, teklesin taşı. Şimdi önceden bugünkü gibi teknolojik imkanlar, olanaklar çok fazla olmadığı için e, şehirler arası da bugünkü gibi artık bitişik olmadığı için şehirler arasında çok büyük, uzun E, araziler olduğundan dolayı dağlar bayırlar olduğundan dolayı insanlar tuvalet temizliklerini ve ihtiyaçlarını nerelerde gideriyordular dağlarda bayırlarda hayvan üzerinde binek üzerinde yolculuk yaparken gideriyorlardı. Şimdi otobüs var şehirleri bu şekilde gidiyorlar ve otobüsler dinlenme tesislerinde durduğu için insanlar su var orada tuvalet var bu ihtiyaçlarını rahat giderebiliyorlar. Ama farz edilelim Allah yolunda cihada çıktık Allah yolunda cihatta öyle otobüs de olmaz tuvalet dinlenme tesisi de olmaz. Dağda kalacak Müslüman. Dağda nasıl temizlenecek? Tuvalet kağıdı yok. Tuvalet kağıdı da para. Ee, Müslümanlar yemek bulamıyorlar mücahidler yemeğe bazen. böyle vakitler oluyor. Ee, kaldı ki tuvalet kağıdına ulaşsınlar. Suysa gerçekten ciddi bir problem. 20 gün 25 gün insanların yıkanmadığını biliyoruz. Ee, koşturmaca meşakkat sebebiyle su olmadığından dolayı. Böyle bir ortamda temizliği nasıl yapacak Müslüman? Taşla yapacak Müslüman. Yani büyük abdestini yaptıktan sonra taşla beraber kağıt yerine e, bu işte tabii taşların çeşitleri var. Bu e, denizde var olan yuvarlak böyle. Yassı e, şey, taşlar var böyle. Yani ben adını bilmiyorum onların özel adını da. Böyle düz taşlar var. Bunlarla buna benzer taşlarla insan ne yapar? Avret mahallini dışkıdan ve necasetten temizler. Bu Peygamberin sünneti idi Aleyhisselatü Vesselam ve o dönemdeki sahabenin yaptığı işti. Tabii bugün taşın yerini az önce de söylediğim gibi tuvalet kağıdı alabilir, başka buna benzer teknolojik kolaylıklar icatlar yerine alabilir bunların, fark etmez. E, taş dediğimiz gibi o gün kullanılabilecek malzeme olduğu için hadiste zikredilmiş. Kağıtla da silinirken de bunun böyle olması lazım, iki üç kere de. Çünkü insan suyla temizlik yapacak. Birazdan anlatacağız inşallah. Suyla temizlik yaparken de eğer hani avret mahallini ıslak bırakırsa iç çamaşırının Biliyorsunuz necaset şimdi Allah haktan haya etmez. Biraz böyle açık konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Necaset katı bir şeydir. Suyla temas ettiği zaman o çözülür. Sıvı hale gelir. İnsanın avretinden pis su damlar. Birazdan anlatacağız zaten hadiste de inşallah şerhinde de. Bir necasetin veya eşyanın hükmünün necis mi temiz mi olması o necasetin şekline, keyfiyetine göre değişebilen durum, durumdur. Mesela necaset sıvıysa, necaset sıvıysa ve sıvı temiz bir maddenin içerisine karıştıysa, mesela idrar bir necistir, necasettir, su gibi temiz, kendisi gibi sıvı bir maddeye karıştığı zaman onu ifsad eder. Ama misal veriyorum, su, Temiz bir madde, sıvı bir madde ama suyun içerisine mesela bu koyunların yuvarlak pislediği gibi katı, kuru, dışkı düştüğünü düşünün. Veya bunun haricinde fare pisliğinin düştüğünü düşünün. Onlar da öyle o şekilde dışkı yapıyorlar. Veya necis olacak böyle katı ufak bir madde. Yani suya karışmamış, suyun ne tadını değiştirmemiş, ne rengini değiştirmemiş, ne de yapısını değiştirmemiş katı bir madde. Bu tıpkı üzerinde taş düşmesi gibi, ağaç düşmesi gibidir. Sudan ne yaparsın? Çıkartırsın taşı, atarsın suyu kullanırsın. Veya tahtayı çıkartır atarsın suyu kullanırsın. İşte fakirler bu babda özellikle taharet babında bu maddelerin necisliği veya temizliği konusunu ele alırken üç tane bizim maddeleri ayırabileceğimiz esas getirmişler. Birincisi maddenin katılan şey. Necis olan şey, temiz maddeye karışan şey, maddenin yapısını değiştiriyorsa bir, rengini değiştiriyorsa veya kokusunu değiştiriyorsa işte bu gibi vasıflarla maddenin de hükmünün değişeceğini belirtmişler, beyan etmişler. Misal veriyorum, un temiz bir maddedir, o da suya karışabilir, öyle mi? Şimdi çok miktarda katarsan zaten hamur olur. Ama farz edin ki az miktarda suyu hamur yapamayacak miktarda, az miktarda suya un bulaşmış, suyun rengini değiştirmiş. E diyeceksin böyle durumlar olur mu? Biz Mısır'dayken Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuştuğu Cebeli Musa diye bir Musa var Sina tarafında. Oraya gittiğimizde zaten gece çıktık yolculuğa, sabah güneş doğmaya yakın fecir doğduğunda sabah vaktinde Bizler tam zirvedeyken abdest alacaktık. Ama şöyle bir komiklik var. Binlerce adam var, su yok ortada. Bir tane mescit yapmışlar orada namaz kılmaya. En son bir tane demirden bir leğen bulduk. O demir leğenin içerisinde su var. Ama suya mazot gibi böyle hafif koku verecek bir şey karışmış. Şimdi oradan mecbur kaldık öyle bir suyla. Abdest aldık, ağzalarımızı yıkadık yani. Niye? Mazot hükmen necis mi? Mazotun necisliğini aktaran hiçbir şey bilmiyoruz. Öyle mi? Bu sıvı bir şey. Sıvı temiz olan suya karışmış. İşte bu gibi fıkıhlar, bu gibi ahkamlar böyle vakıalarda Müslümana işte lazım olacak vakalar. Dolayısıyla maddenin yapısını çok büyük oranda değiştirmediği için, az oranda olduğu için, kokusunu, tadını çok ciddi manada değiştirmediği yapısına tesir etmediği için bu gibi şeyler ne yaptık? Mecbur kaldık. Ondan abdest almak zorunda kaldık. Bu gibi vakalarda işte bu ahkam ne olacaktır bizim için gündeme gelecektir kardeşler. Alimler su ile çıkan necasetin temizlenmesi yani büyük abdest dediğimiz o necasetin temizlenmesi, izale edilmesi konusunda ihtilaf etmişler. Ya da taşlarla su veya taşlarla olacak şekilde bu farz mıdır? Vacip midir, sünnet midir diye burada ne yapmışlar? ihtilaf etmişler. İmam Malik, Ebu Hanife ve bu ikisinin ashabı, onun mezhebinin arkadaşları dediler ki, bu vacip ve farz değildir, sünnettir ama terk edilmemesi gerekir dediler. Yani hükmen bu sünnettir ama terki gerekmez dediler. Terk edilmemesi, buna dikkat edilmesi gerekir. İster kasten olsun, ister unutarak olsun fark etmez. İnsan ne yapması lazım? İnsan Necasetini kendinden izah etmesi lazım. Onun da namazını iade etmesi gerekmez dediler. Zaten mezhepler necaset babını uzun uzadıya irdelerken bu büyük abdestin iç çamaşıra bulaşmasının oranını konuşmuşlar. Mesela o konuda en böyle tutucu, en dar davranan mezhep Hanifi mezhebidir. Onlar da 3 gram ağırlığında necaset olacak ki namazın iadesi gereksin demişler mesela. Çünkü hani insan ne kadar dikkat ederse etsin. İnsan ne kadar dikkat ederse etsin, ister bevline, ister büyük abdestine, öyle veya böyle su da kullansa, taş da kullansa, kağıt da kullansa bir iz eser kalabilir. İç çamaşırında bir iz eser kalabilir. Dolayısıyla e, kulda, kula burada teklif edilen şey gücünün yet, yettiği kadarıdır. Şeytan bu babı bildiği için birçok dindar adamla vesvese yoluyla bu konuda Alay etmeye kalkışmıştır. Yani birçoğu vesvese hastalığı sebebiyle cinlerin onları azdırması sebebiyle ne yapmışlardır? Temizlenmedim, temizlenemiyorum. İşte tekrar tekrar her namaz için ayrı bir iç çamaşırı giyenler, ondan sonra avret mahallerine pamuk tıkayanlar, ki şey tıkayanlar, kibrit tıkayanlar. Bunlar tasavvuf ehlinin arasında bu tarz insanlar var. Niye? Abartıyorlar. Hatta İbn-i Teymiye böyle bir meselenin fetvası sorulmuş. Mecmuatül Fetavada. Normalde ayıp gibi bir görülüyor ama aslında bu tarz şeyler şeydir böyle. Allah'ın haktan hayetmediği etmediği meselelerdir. İbn-i Teymiye soruyorlar. Erkek biri abdestini, idrarını yaptıktan sonra bu özellikle bizim toplumumuzda yerleşmiş bir şey de var. 40 adım atmak tuvaletten çıktıktan sonra ki bunun sünnette aslı asları yoktur. Bir dayanağı yoktur. Diyorlar ki insan idrarını yaptıktan sonra böyle çok öksürse, afedersiniz kamışı iki de bir tutup böyle çekse daha geliyor mu daha geliyor mu diye. Bunun hükmü nedir? Diyor ki bu adam bidatçıdır diyor. Bu adam bidatçıdır diyor. Çünkü bu şeytanın kapısını açar vesvesey. Sen çok şüphe ediyorsan Resulullah'a gelip şikayet eden aleyhissalatü vesselama bir sahabenin yaptığını yaparsın. Eğer gerçekten İç çamaşırına idrar damlayıp damlamadığı noktasında şüpheye düşersen birazcık su alırsın ve iç çamaşırına o suyu vurursun. İç çamaşırına vurduğun o suyla şüphenin önünü kesmiş olursun. Orada olacak olabilecek bir damla veya büyük abdestten kalabilecek bir eser, bir iz. Bunların hepsi hafif necaset babındandır. Bunlar namazı iptal etmez. Ama tabi şeriat bu konuda İnsanlar gevşek davranmasın diye çok katı naslar koymuş. Birazdan gelecek inşallah aşa hadisi. O hadiste göreceğiz Sad İbni Ebi Vakkas'ı kim olduğunu anlatacağız inşallah. Sad İbni Ebi Vakkas bile kabirde, kabirin sıkıp bıraktığı bir sahabe. Kabir onu sıkmış bırakmış. O da iç çamaşırına damlayan idrar sebebiyle. Yani dikkat edemediği, belki kendisini ihmal edebileceği idrar sebebiyle. Hani bir yerden... Affedilen kısmı şeriatta belirtilmesine, ispat edilmesine rağmen başka bir yerde de sakın bak bu affedilmeye bakarak kendinizi ge gevşek tutmayın bu konuda diyerekten başka yerde çok ciddi sakındırmalar gelmiştir. Veya Bukhari Müslim hadisinde olduğu gibi Peygamber Sal sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi iki tane adamın kabrinin başından geçerken bir tane yaş hurmayı ne yapıyor? Alıyor, kırıyor ve ikisinin mezarını, e, affan. Evet iki mezarın yanından geçerken peygamber alıyor kırıyor iki mezarın başına dikiyor. İki mezarın başına diktikten sonra sahabe soruyor niye yaptın ya Resulallah. Belki kabirdeki azapları hafifler diye yaptığını söylüyor. Bu ikisi diyor kabirde azap görüyorlar. Hem de büyük bir şeyden değil sizin küçük gördüğünüz bir şeyden. Bir tanesi laf taşıdığı için diğeri de iç çamaşırına damlattığı idrar yani dikkat etmediği taharet sebebiyle. E, azap görüyor diye peygamber sarsam kabirde azap görüyor diye beyan edip belirtmiştir yani bunlar e, şeriatın diğer naslarıdır ki bu konuda çok ciddi bir sakındırmaya koymuştur aman ha sakın ne yapmayın gevşekliğe düşmeyin bu konuda temizlik noktasında İmam Şafii Ahmed bin Hanbel Ebu Sevr ve Taberi diyorlar ki istinca vaciptir diyorlar yani temizlenmek necasetten kurtulmak Namaz diyorlar bunsuz, şey olmaz, yerine gelmez ve istincanın da taş ve suyla beraber yapılması lazım diyorlar. Yani taş ve su dediğimiz tuvalet kağıdı ve su diyelim biz ona. Çünkü eğer sadece su kullanacak olursak arkadaşlar, dediğim gibi az önce necaseti su sulandıracağı için iç çamaşırına pis necis suyun damlaması gündeme gelebilir. Eğer hiç su kullanmadan sadece tuvalet kağıdı insan kullansa, eee... Tuvalet kağıdı, kağıt katı bir madde olduğu için, insan eti de katı olduğu için arada pislikleri bırakabilir. Temizliği tam gerçekleştirmeyebilir. İster taş ister kağıt fark etmez. Dolayısıyla ikisini bir arada yapması lazım ki bir Müslümanın tam temizlik ne olsun hakkıyla hasıl olsun ve temizliği gerçekleştirmiş olsun. Bu yüzden alimler diyorlar en faziletli olan taş ve su temizliğini beraber yapmaktır diyorlar. Tabi tek olmasına gelince وَمَنْ marafel yutir. <الْيُوتِر> hani kim temizlenecekse tek yapsın. اِنَّ اللّٰهَ وَتْرٌ وَيُحِبُّ الْوِتْرَ Allah tektir, teki sever. Bu her işte böyledir. Mesela özellikle zikirlere dikkat ederseniz yedidir, dokuzdur, üçtür, beştir. Öyle mi? Vitir namazına baktığımız zaman tektir mesela. 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde. Hepsi sünnette sabit olmuştur. Vitir nedir? Hep tektir. Allah da teki sever. O yüzden Müslüman gücü yettiği kadar diğer bütün işlerde sonradan çıkabilecek diğer bütün mesela misal veriyorum. Kol saati takmak. Öyle mi? Şimdi bu tarz meselelere nasıl bakacağız? Şeriatın genel naslanının vakıaya yorulmasıyla bakacağız. Peygamber döneminde aleyhissalatü vesselam döneminde kol saati yoktu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saati, kol saati olsaydı sağına mı takardı soluna mı takardı diye bir soru sorsaydık cevabımızın ne olması gerekirdi? sağ olması gerekirdi. Niye? Peygamber Aleyhissalatu vesselam hakkında Ashar radiyallahu anha diyor ki: "Yucibu't teyammune ve turajluhu ve tuna'ilehu ve tuna'ulehu ve fi şe'ni kullihi." Peygamber diyor Aleyhissalatu vesselam ayakkabısını giyerken, saçını tararken, bütün işlerini yaparken hep sağını solun önüne ne yapardı? Takdim ederdi diyor. E şimdi orada "ve fi şe'ni kullihi" ifadesi gelmiş. Bütün işlerinde E, saat takmakta bir iş sonradan çıkmış. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki o zaman sağ, e, ele takmak daha müstehaptır, daha sevimlidir, daha güzeldir. Bu hem de kafirlere muhalefettir. Çünkü kafirler de akıl hocaları iblise uyarak ne yaparlar saati? Sol kollarına takarlar. Netice itibariyle bu konudan, şimdi ben bu konuyu izah ettim ki bu konuyla beraber e, taşla temizlenme meselesine geleceğim. Ee, burada da Allah'ın bütün işlerde teki sevdiği genel bir kural, kaide. Yani bizim bütün işlerde de teki yapmamızın gerekliliği sadece bu istincan meselesi değil. Bunun dışında var olabilecek mübah olan kaç tane mesele ve bab çıkarsa sonradan hepsinde de ne yapmamız lazım? Müslüman olarak tek rakamı tercih etmemiz lazım kardeşler. Evet. ديار هذه سوقيال ان شاء الله عن مالك بلغه عبد الرحمن ابن بكر قد دخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له يا عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Veylulil <Susgili> aqabi minennar. Sad bin Ebu Vakkar zifat ettiği gün Ebu Bekir'in oğlu Rahman radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'nin yanına girdi ve abdest almak için su istedi. Bunun üzerine Ayşe ona şöyle dedi. Ey Abdurrahman abdestini güzelce tüm organlarını yıkayarak al. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden abdest alırken iyice yıkanmayıp kuru kalan topukların ateşte yanmalarının vay halini derken işittim. Evet. <Susgili adam Batanya> Bu hadiste e, bu lafızla burada nakledilmiş. Tabi hadisin farklı lafızları mevcut. Farklı lafızları sabit. Olayın e, Sad İbni Vakkas'ın vefatında gerçekleştiği bütün rivayetlerdeki ortak taraf. Kimde Sad İbni Vakkas? El-Süve Hazreç diye bildiğimiz Medine'de o gün var olan iki büyük kabilenin, iki kabileden bir tanesinin reisi, başı, imamı, önderi, onların yöneticisi. Ki kendisi Allah'a sevimli olan insanlardan bir tanesidir. Saad İbni Ebi Vakkas. Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi için demiştir ki At ya Sa'd, anam babam sana feda olsun. Peygamberin böyle bu taçukla, bu işte güzel nidayla kendisine nida ettiği, kendisine böyle hayırla dua ettiği nadir sahabelerden bir tanesidir. Saad İbni Ebi Vakkas. Tabi hani bu faziletlerini anlatmakla beraber şöyle ince bir yere de işaret edeceğiz. geri geldiği için, güzel olduğu için, faydalı olduğu için inşallah. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ı öven bu kadar nas varken, kendisinin fazileti konusunda sahabenin icması varken, insan olması hasabiyle hata edebiliyor. Nerede? İfk hadisesine dair nakledilen rivayetlerde olduğu gibi. İfk neydi? Aişe radıyallahu anhaya, bir takım münafık ve fasıkları, Müslümanlardan o fasık olanların zina iftirası attıkları gibiydi. Yani o dedikoduyu konuştukları olaydı. O olay sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin inişi günler sürdüğü için, kendisine eza edildiği için münafıklar tarafından ki, münafıklar aman ha bir malzeme bulmasınlar, dilleriyle Müslümanları hicvetmenin yolunu ararlar. Dilleriyle Müslümanları kötülemenin bir çözümüne bakarlar. Münafıkların her zamanki karakteridir bu. Peygamber Efendimiz çok eza gördüğü için Aleyhisselatu vesselam sahabeyi topladı ve işi istişare ediyordu. Bunu kim attı ortaya? Onu bulalım. Ona cezasını verelim ki bir daha kimse buna güç yetirmesin. Konuşuluyorken o adam Sa'd İbni Sa'd İbni Muaz yanlış hatırlamıyorsam isimde hata edebilirim. Ayağa kalkıyor, diyor ki ya Resulullah. Eğer o adam Ö스템 veya Hazreç'ten biri ise sen bana göster emret biz onun ilk kafasını keseceğiz diyor. O mülâfın boynunu biz vuracağız diyor. Şimdi Es ve Hazreç derken bunlar Medine'nin ensarı, oranın sahipleri ama iki eskiden kan davalı aşireti. Kan davalı iki ayrı grubu aralarında düşmanlık husumet var. Saad oradan ayağa kalktı. Saad bin Ebi Vakkas dedi ki Yalan söyledin dedi. Eğer o bizdense onu biz öldürürüz dedi. Siz öldüremezsiniz. Niye aralarında kan davası var çünkü o hala onun onu, yani cahiliyeden kalıntılar var kendisinde hala. Müslüman tevhid'i anlamış, tevhid için mücadele ediyor ama insanlar böyle zayıf varlıklar. Bunu anlatmak için zaten hani insanları taziim ederken ehli sünnet ve cemaat onların ayıplarını da görmezden gelmez değildir. O sırada Sa'd'ın amcasının oğlu e, Useyt'u ayağa kalkıyor. Useyt veya Esed. O da diyor ki sen münafıkları koruyan bir münafıksın diyor. Sen münafıklar hakkında mücadele eden bir münafıksın. Tabi o sırada peygamber o tartışmayı yatıştırıyor aleyhissalatü vesselam. Sonra hatasını anlıyor Sa'd. Yanlış yaptığını anlıyor. Şimdi bu kıssada görüldüğü gibi e, büyük insanlar da olsalar hata edebiliyorlar. Tıpkı yeri geldiğinde Ebubekir'in, Ömer'in, Osman'ın, her birinin hatalar yapabildiği ve peygamberden uyarılar aldıkları veya Allah'tan uyarılar aldıkları gibi. Dolayısıyla Sa'd İbni Ebi Vakkas da böyle biriydi. Allah kendisinden razı olsun. Sa'd İbni Ebi Vakkas vefat ettiği zaman, dedim ya hadisin farklı rivayetleri var. İbn Abdülber bunları tek tek getirmiş. O rivayetlerden bir tanesinde kıssayı şöyle anlatıyor. ''Kharacina ma'a Aişete rahimehallah'' Biz diyor Aişe radıyallahu anha ile çıkmıştık diyor. Mekke Mekke çıkmıştık. Ve kanat tahrucu ma'a bi Ebi Yahya Taymi onunla beraber babam Yahya Ebu Yahya Taymi de çıkmıştı diyor. Yusalli biha namaz kılıyordu. Kaldırıyordu onlara. Qala fe adraka Abdurrahman ibn Ebu Bekir. O namaz kıldırdığı sırada Aisha'nın erkek kardeşi Abu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abi Bekir o sırada yetişti. Fakat aynı dahi elvudu onun yanında Abdessi biraz kötü aldı. Aisha orada Aisha de görmüş olayı, Abdessi biraz kötü almış. Fakat Aisha Aisha dedi ki, "Hey Abdurrahman, hey Abdurrahman, az bir elvudu, düzgün al, kamil güzel bir şekilde al. Fakat in nisemi atı Rasulullah ﷺ yakul." Ben peygamberden işittim ki وَيْلُلِّ Akabi مِنَ النَّارِ Ateşten olan topuklara وَيْلِ olsun. E, ateşten olan topuklara yazıklar olsun diye. Tabi başka kıssalar var. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin Bukhar-ı farklı lafızları var. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin yanında e, birileri abdest alıyorken Peygamber s.a.s. ağzalarını iyi yıkamadıklarını gördüğü zaman وَيْلُلِّ Akabi مِنَ النَّارِ diyor. Ateşten olan topuklara وَيْلِ olsun. Farklı da olsa. Söz lafız aynı. Peygamberin sözü ateşten olan topuklara veyl olsun. Veyl'in şerhi noktasında, tanımı noktasında daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bir tefsire göre veyl cehennemin bir vadisidir. Bir tefsire göre de yazıklar olsun. Hani veyl olsun onlara bizim lügatımıza da geçmiş bu kelime. Yani kınamak eleştirmek için söylenmiş bir ibare bir lafızdır dolayısıyla. Bu E, abdest alırken abdest azalarını düzgün yıkayamayanlar için söylenmiş bir sözdür. Tabii burada topuklar gündeme getirilmiştir de bu sadece topukları ilgilendirmez. Abdest alırken bütün abdest azaları için geneldir. Bütün abdest azaları için geçerli olan bir şeydir. Hepsini güzelce yıkamak gerekir. Hani böyle hızlı hızlı bir şekilde tam yıkamadan yapılan abdest yarım namaz gibidir. Tavuğun yem toplayıp kalktığı gibi nasıl o makbul değilse O abdest de ne değildir kardeşler? Makbul değildir. İbn-i Abdilber diyor ki bu hadiste açıkça delil vardır ki diyor ayakları iki ayağı yıkamak e, vaciptir, gerekliliktir. Zaten ayette de Allah subhanahu ve teala birazdan okuyacağımız üzere inşallah اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın bu argülakum ilel ka'bey ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Vemsahu bi ru'usikum başlarınızı da ne yapın diyor ayet-i kerimede? Mest edin. Dolayısıyla bu ayetten delil alarak demişler ki ayak yıkamak namaz abdestin fazlarından bir farzdır. Ayette emrettiği için namaza kalktığınızda. Tabi burada hemen bu Maide Suresi 6. ayetin tefsirinde Ehli Sünnet ve'l Cemaat ile Ehli Şia'nın Birbirinden ayrıldığı temel meselelerden bir tanesi var. O da çıplak ayağı mes etmek, çıplak ayağı yıkamak ihtilafıdır. Ehl-i şiyah, onlar ayakları çıplak dahi olsa yıkamazlar. Tıpkı ayağında mes varmış gibi, ayağında kalın çorap varmış gibi ayaklarını meslederler. Ehl-i sünnet vel cemaat ise bunun sonradan çıkarıldığı bir bidat olduğuna inanırlar. Ehl-i şiyah, Bu yaptıkları yanlışa bu yaptıkları yanlışa bu ayeti delil getirmişler. O da lügattan yola çıkarak. Lügattan yola çıkarak. Şimdi bakın ben şimdi bu ayeti ve lügavî izahını anlatmadan önce şunun altını çizmek istiyorum burada. Hangi bidat taifesi varsa ehli sünnet ve cemaate İslam tarihi boyunca muhalefet eden hepsi lügatla yola çıkmıştır. Hepsi lügattan bir parçaya yapışıp ondan batıl bir neticeye ulaşmışlardır. Özellikle bu konuda muteziyle uzmandır. Nasıl? Allah'ın isim ve sıfatlarını mesela tevil eden, tahrif eden sapık bidatçılar gibi değil mi? Onlar ne dediler? El-lugatta şu kadar manaya geliyor o manalardan biri de kudrettir dediler. Meselen yani. Lügat manasına hamlettiler. Lugattan yola çıkaraktan bir bidat sonuca vardılar. Hangi bidat varsa İslam'da ortaya çıkmış, şer'i ıstılahtaki manayı terk edip, şer'i manayı terk edip lugavi manaya hamletmeden çıkmıştır. Özellikle kelamcı, kelam ilmine bulaşmış olan bidatlara, sapıklıklara bulaşan alimlerin ve fakihlerin ek serisinin ortak vasfı lugatta verdikleri gereksiz önemdir. O yüzden İmam Şatibi El-İtisam kitabında bab açmıştır. Nahiv ilminin kınanmasıyla alakalı. Şimdi diyeceksiniz bu kadar alim kitap yazmışlar ki müçtehit olmanın şartlarından biri Arapçayı iyi bilmektir, Nahvi iyi bilmektir. Sen de diyorsun ki İmam Şatibi bab başlığı açmış İtisam'da Nahvi'nin kınanması. Nahvi'nin kötülüğü, Nahiv ilminin şerri. Kelam ilmini anlatırken, kelamın şerrini anlatırken. Bakın ehli sünnet çelişkili konuşmuyorlar. Ehli sünnet sözü yerine koyuyorlar. Allah'ın ve Resulünün muradını anlamak için Arapça bilmek, okumak, yazmak ve anlamak evet bir müftet için şarttır. Ama Mutezile'nin yaptığı gibi lügatta gereksiz bir şekilde nahvin mantığını, nahvin kelamını gibi ilimleri okuyarak İşte burada vav niye vav olmuş, burada F niye F olmuş da başka bir şey olmamış, burada bu niye gelmemiş. Allah'ın ve Resulünün gerekli kılmadığı bir şekilde şer'i ıslahları bir kenara bırakarak sadece lügat manaları üzerinden yorumlar yaptıkları için ne yaptılar? Sapıttılar, helaka düştüler. Bu yüzden bab başlığı açıyor ki ve o bab başlığında da seleften kıssalar anlatıyor İmam Şatibi. O kıssalardan bir tanesi de Hasan-ül Basri ile Mutezilenin imamlarından birinin arasında geçen şu konuşma. Cenazet oluyor. Bir Müslüman vefat etmiş. O cenazede Hasan el-Basri de hazır bulunuyor. O Mutezi ile bidatçı da orada, kelamcı da orada. O sırada Hasan el-Basri "İnnema yahşallaha min ibad-ihi'l-ulema." Allah'tan alim kulları korkar. Fatır suresi 26. ayet olması lazım yanlış hatırlamıyorsan. Bu ayeti okuyor. Bu ayeti okurken اِنَّمَ يَخْشَ اللّٰهُ diye okuyor. He diye okumuyor. اِنَّمَ يَخْشَ اللّٰهُ derse Allah alim kullarından korkar olur manası Arapçada. Ama اِنَّمَ يَخْشَ اللّٰهَ sadece hareke değişti. Olursa Allah'tan alim kullar korkar demektir. Hasan-ül Basri de vaaz ederken nasihat ederken bir sünnet sahibi olarak ne yapıyor? Bir nahiv hatası yapıyor. Bir lugat hatası yapıyor. Kelemci muteziyle tabi fırsat bulmuş. Yav Hasan diyor bak o kadar eleştiriyorsunuz ki siz nahiv nahiv a, lugat lugat dedi kafayı yediniz. Gereksiz şeylere ulaştınız. O kadar kınıyorsun ama bak sen küfür ettin. Az önce böyle söylemekle eğer buna razı olursan o sözün lazımını kastedersen küfür ettin. Deyince Hasan diyor ki ben tövbe ederim benimkinin tövbesi var ama bidatın tövbesi yok diyor. Bu şekilde bir konuşmayı İmam Şatibi onlar arasından naklediyor. Burada bunu kınamış. Neden böyle söylüyorum şimdi? Birazdan ayeti izah edeceğim için bunlar önemli bilgiler. Lugatın içerdiği manalar bir bilgi olarak kenarda tutulabilir. Ama şer'i manaları anlamak için Allah'ın ve Resulünün muradını bilmek gerekir. Peki nereden çıktı Ehl-i Şia? Hang, ayetin neresini yanlış yorumladılar? اِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ Faksilu vucuhakum. Faksilu vucuhakum. Arapça, yüzlerinizi yıkayın demek. Vucuhakum, mef'ulun bihtir. Yani Arapça'da, ne, bizim Türkçe'de nesne dediğimiz şeydir cümlede. Yani ben adama vurdum. Kime vurdum? Adama vurdum. Nesne, fiil kimin üzerinde gerçekleşiyor? Nesnenin üzerinde. Nesnede vurulan adam. Faksilu. Burada fiil ne? Yıkamak. Nerede gerçekleşiyor? Vucuhakum. Fethalı okuyorsunuz hukum değil, vucuhikum değil, vucuhakum. Fethalı okuyorsunuz ve diyorsunuz ki Yüzünüzü yıkayın. Faksili Wa Ve eydiyekum ilal marafiqi. Ellerinizi, dirseklerinize kadar. Ve arculakum ilel ke'abeyn. Ve arculakumu ehl-i şia. Ve arculikum okuyorlar. Cerle yani kesraila okuyorlar. Türklerin bildiği üzere. Cerle, kesreyle. Ve arculikum İlelke'abeyn diye okuyorlar. Topuklarınıza kadar gene yıkayın mı, meshedin mi? Vemsahu biruusikum, başınızı meshedin. Orada bir harfi ceri, ruusikumu ne yapmış? Cer yapmış, yani kesra yapmış. Şimdi Arapça bilmeyen abiler diyecek ne anlatıyor bu da. Ben şimdi herkes dinliyor dersi, geçeceğim inşallah özetini anlatacağım. Sadece özet özet söylüyorum. Şimdi Arapçada kesra veya fetha olması manayı değiştirir. Eğer fethalı okunursa, ehli Sünnetin yaptığı gibi erculakum şeklinde olursa o zaman nereye döner nesne? Yıkamak fiiline döner. Fagsilu, yıkayına döner. O zaman ayağı yıkamak vacib olur. Ama ve erculikum okursanız o zaman meshetme fiiline döner. vamsahu fiiline döner. O zaman da demek ki ayağı meshetmek gerekiyor, yıkamak gerekmiyor derler. Bu lügatta doğrudur. Yani Arapça lügatında iki şekilde de okunabilir. Ama İbn-i Abdilber diyor ki, Ehl-i sünnet vel cemaat icma etmiştir ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayağını çıplak ayağını mesetmemiştir, Çıplak ayağını yıkamıştır. Bu bapta gelen bütün hadisler, ayetin ercülekum diye okunması için diyor yeterlidir. Yani ayağın yıkanmasının kast olduğunu burada ifade ediyor. Kast olunanı. Tabi ehl bunu, Ehl-i sünnet vel cemaatten bazı sahabe ve tabiinin büyüklerine ayağın mes etmesini izafe etmişler. Ama bu babda İmam Taberi bu konuyu çok uzun uzadıya Maide suresi 6. ayetin tefsirinde getiriyor. Ve sahabe ve tabiine dayandırılan ayağın yıkanmadığı çıplak ayağın mes edildiğine dair bütün rivayetlerin zayıf olduğunu, uydurma olduğunu orada İmam Taberi taliklarla beraber ispat ediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Dolayısıyla de Mustafa İslamoğlu'nun gündeme getirdiği bir şeydir. Taberi hatta izafe eder. Der ki Taberi bile bunları zikretmiştir. Taberi hadisi zikrediyor, sonra da uydurmadır diyor yani. Oraya dikkat etmek lazım. Her e, alim her naklettiğini kabul etmiş derseniz küfür sözlerini de nakletmiş. Kur'an küfür sözlerini nakletmiş. Haşa kabul ettiğinden mi? Yok. İnkar etmek, reddetmek için nakletmiş. Dolayısıyla Taberi'nin bu rivayetleri yapması da kabul ettiğinden değil. Bu rivayetleri ne yaptığındandır kardeşler? Reddettiğindendir. Ee, dediğimiz gibi ayetin hani doğru bir şekilde tefsir edilmesi, doğru bir şekilde yorumlanması bu şekilde olacaktır. Tabi burada ayetin yine e, işaret ettiği başka bir nokta daha vardır ki o da bir sonraki babla alakalıdır. İnsan uykudan uyandığında abdest alması gerekir mi? Çünkü ayette ne diyor? Ila salati, namaza kalktığınız zaman. Şimdi insan namaza, bu ifade hangi manaları içerebilir? Adam uyuyorken namaza kalktığını da içeriyor olabilir. Veya her vakit namaza kalktığı için de bu ihtilafta bir sonraki babta gelecektir ama ders biraz uzayacak eğer bu baba girersek. Ben iki hadisle kalacağım çok uzamasın diye inşallah. Haftaya bu bahsettiğim akşamla alakalı inşallah uzun uzadıya bilgiler vermeye gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden ve kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa akhiri dawanan elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente, estağfuruke ve töbü